Açık Kitaptan Alıntılar Olması hayal edilen yaşam biçimiyle asalaklık arasındaki çizgi, parasızlığın mutluluk hali, boş bir cebe rağmen güvenle evden çıkabilmek, şu anda bizi zorlayan ve bazen gülümseten durumun istenilen yaşam biçimindeki olağanlığı ve hatta gereksizliği, diyen ve diyen cisimlerden uzak, ben sana oyuncağımı vereyim sen bana elbiseni verlerle geçen ömür ya da o ömre duyulan özlem. Her zaman her yerde var olmaları mümkün olan hepsi benimciler nedeniyle yanlış taraflara çekilmeye çok müsait olan coşkusal paylaşım. Sonradan icat edilerek mavi yeşil küremizi üzen paranın gereksizliğini ortaya koyan kavram. Açık Kitaptan Alıntılar